Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es-salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Rabb-i şrahli ve yassirli emri ve ahlul uqteten min nisani yafqahu kavli Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu Muhammed Salli ala tabibi kulübüne Muhammed Evet kardeşler <gülüyor> bu haftaki konumuz izzet, onur ve haysiyet üzerine olacak. İzzeti kuşananlar izzet savaşçıları ve Allah'ın davetinde izzetli olmak ve izzet yolunda ilerlemek üzerine olacaktır. Rabbim inşallah sohbetimizi bereketle eyler. O'na layıkıyla, en güzel veçhiyle yönelmek, niyetimizdeki samimiyeti en güzel şekilde icra etmek zorundayız. Eğer niyet halis olursa, yol da halisane olur, ihlaslı ve muhsinlerin yolundan olur. Eğer muhsinlerin yolundan gidersen, Allah senin tutan elin, yürüyen ayağın, gören gözün ve konuşan dilin olur. Ve bütün bedeninde hücrelerinde Allah hissedersin ve Allah'ın kelamını konuşurken ve yolda yürürken hakikaten bir izzet, onur ve haysiyetle de görürsün. Çünkü bu yol böyledir arkadaşlar. Eğer sizler samimiyseniz Allah sizin samimiyetinize ve kalplerinizin hücrelerine kadar, bütün bedeninizin tüm zerrelerine kadar bakar. Ne kadar samimi ise bu kul o kadar ona verir. Samiyetin kadar Allah'ın katından alırsın. O lütufkardır. Senin samiyetine bakar ve samiyetin derecesine göre sana nimetleriyle donatır. O sevdiği kullarını çeşitli imtihanlara tabi tutar. Her türlü imtihana tabi tutulursun. Bazen açlıkla, bazen yoklukla, bazen sıkıntıyla, bazen hastalıkla Bazen akrabayla, aileyle, eşle, dostla, anneyle, babayla, çocuğuyla herkesin imtihana tabi tutulabilirsin. Ama bu yol izzet yoludur arkadaşlar. Seni yolundan çevirmek isteyenler, her türlü ins ve cins kim olursa olsun, şeytani tuzakları senin önüne serip, seni Allah'ın yolundan alıkoymak için mücadele edenler, ve senin Rab, Rabbinle olan bağlantını kesmek için her türlü fitne ve fesadı yayanlar ve senin Rabbinle olan bağlantının arasına girebilmek için her türlü entrikayı, her türlü yolu serip serenler bunlara bakınca işte diyorsun ki Rabbim ben attığım adımım, yürüdüğüm yollar, tuttuğum eller, konuştuğum dil Yüreğimdeki, kalbimdeki ne varsa hepsi senin için olsun. Senin adına ve senin için olsun ki işte yürüdüğüm yollarda, her şeyde hangi alanda olursa olsun seni sadece senin adına yüreyim. Ve senin için yürüdüğüm yollarda hiç kimsenin bana saldırmasına karşı en ufak bile feryad figan koparmayayım. Çünkü bu yol izzet yoludur. Bu yol İzzetli olan peygamberin yoludur. Çünkü o bize izzeti öğretti. Eğer izzeti biz ondan öğrenmiş olmasaydık, yoksa biz nasıl izzet yolunun askerleri olabilirdik. allah Teala bize şöyle söylüyor arkadaşlar, Tevbe 128'i açın, okuyun. Andolsu ki size, kendi içinizden öyle izzetli bir peygamber gelmiştir ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size, çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve son derece merhametlidir. Bizler izzeti ve şerefi peygamberden gördük ve onun takipçileri olarak Muhammediler olarak o nasıl öğreti olarak bize öğretiyorsa yürüyen Kur'an olarak bize öğretiyorsa bizler de o şekilde yapmakla mükellefiz arkadaşlar. İşte onun tabi olanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoldan gidenlere bakın onlar gerçekten izle olmuşlardır. Hani dedik ya Allah onun tutan eli yürüyen ayakları olur ya Onlarda öyle bir öyle bir e, haşyet, öyle bir güzellik, öyle bir farklılık var ki o en, onu gördüğünüzde, o müminleri gördüğünüzde o farklılığı her türlü hissedeceksiniz. Onların gönül iklimlerinde Allah'tan başka kimseye yer yok. Der yok, dert yok, yüzün yok. Allah varsa sorun yok. Gerisi hep boş diyor, onun için. Bakarsın ki o veli kullara, Allah'ın kullarına onlar elleri, ayakları, yüzleri nur içindedir. Simaları ayın on dördünü anımsatır. Hatta ayı bile kıskandıracak bir simaları vardır. Yüz hatları belki çirkindir. Belki coğrafyaya dönmüştür. Belki harita gibidir. Ama kalplerinden çıkan nur var ya olur işte onun böyle yürüyen her tarafında sirayet etmektedir Allah tahrim süresinde bize demiyor ki onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla bizi bağışla çünkü senin her şey hakkıyla gücün yeter derler diyor İşte biz Allah'tan o nuru istiyoruz İzzet savaşçıların nuru önlerinden ve arkalarından baktığında sağlarından ve sollarından baktığında nur akar onların. Şeytanın giriş noktalarını kapatmışlardır onlar. Şeytan soldan mı geliyor sol eliyle bir ona sille atar sağdan mı geliyor sağ eliyle ona bir sille atar önden mi geliyor göğsüyle onu karşılar ona set olur. Arkadan geliyorsa arkasıyla sırtıyla dayanır ve Rabbine sımsıkı bağlanır. Şeytanın geliş bütün noktalarını kapatır o. Çünkü o gördün mü Allah'ın nuruyla görür. O gördün mü Allah'ın Allah'ı aşkıyla görür. O gördün mü yolunu sapasağlam görür. İşte sadık olanlar böyledir. Bunlar ne güzel kullardır. Bunlar ne izzetli, ne şerefli, ne asiyetli kullardır. Çünkü onlarda öyle bir izzet var ki kardeşlerim. Onlardaki izzeti siz sürekli onların dillerindeki o terenümlerde hissedersiniz. Zikirlerinde, tesbihlerinde hissedersiniz. Onlar haf ve reca arasında, korku ve ümit arasında subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim zikrini sürekli söylerler. Yolda, araçta, nerede olursa olsun, işte, uğraşta, hanımlar için evde, temizlikte, bulaşıkta nerede olursa olsun. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ile ritmini tutarlar. Her işe o ritmi tutar götürürler onlar. Çünkü onlar aşkla, şevkle Allah'ı zikrederler. Hatta onlar öyledirler ki geceleri bazen herkesin yattığı bir zamanda gece kalkarlar kıyama kıyam halinde olurlar gizlice kendi lambalarını yakarlar kimseyi rahatsız etmeden edepli bir şekilde Rabb'iyle iç içe olurlar çünkü zariyat suresinde Allah öyle diyor geceleri pek az uyurlardı seherlerde istiğfar de onlar işte seherlerde istiğfar etmek ve geceleri az uyuyanlar uyku ehli olmamak lazım arkadaşlar Uyku ehlinin sıkıntısı çoktur. Hatta açın ayetleri tek tek serpiştirelim kendimize. Onlar ki geceleri Rablerine secde ederek onun huzurunda ayakta durarak geçirirler. Furkan suresinden açın okuyun. İşte bizler, bizler bu yakalamamız lazım bunu arkadaşlar. Ve bizler yolumuzda sımsıkı olmanın endişesini taşımalıyız kardeşlerim eğer Allah'a gerçekten sevdalıysanız, Allah'a gerçekten vurgunsanız, yüreğinizde Allah'tan başka bir şey yoksa, kalbinizde dünyalıklar yer etmemişse, işinizde gücünüzle uğraştığınız halde, okulunuzda herhangi bir meşguliyetle uğraştığınız halde, her halinizde Allah hissediyorsanız, işte siz gerçekten Allah'ın veli kullarısınız. Siz bu yolun insanısınız siz Allah'ın yolunda mücadele etmiş insanlarsınız. Eğer gerçekten kalbinizde Allah'tan başka kimseye yer yoksa şayet Allah'tan başka kalbinizde yer edinmişseniz dünyalıkları, metaları, şunları, bunları yer edinmişseniz o zaman peşin sıra gelmektedir kardeşler. Allah'ı Allah'a dost etmeyenler, Allah'ı yaren etmeyenler ya parayı, ya kadını, ya erkeği, ya da falanca putu kendine ilah edinirler. Ve onların makamların etrafında dönerler. Ve döndükleri zaman onların onurları da, haysiyetleri de, izzetleri de ve yüzlerindeki, suratlarındaki nur da onlardan akıp gider. Allah onun kalbinden hidayeti söker alır. Ve bu adam kas katı kesilir. Ve bir bakarsınız ki onur ve haysiyetini sadece milletin ayakkabılarının altında görürsünüz onun onuru ve izzeti falancanın filancanın ayakkabısını temizlemekle geçer işte onur bu kadar önemlidir arkadaşlar her birimiz televizyonda görmüştürüz Rahmi Koç'un yat gezisinde haberlerde görmüştüm aklıma gelmişken adam yat gezisindeyken ayağın, ayakkabısındaki ufak bir tozdan dolayı genel müdürüne diyor ki ayakkabımı sil diyor genel müdürü neyle siliyor biliyor musunuz eğilmiş kravatıyla adam kravatıyla e, ayakkabıyı siliyor işte görüyor musunuz insanın izzeti bu kadar ayaklar altına alınır haysiyeti bu kadar ayaklar altına alınır çünkü o adam artık onun kölesidir. Ne olursa olsun o onun efendisidir. İzzeti bu şekilde biz ele almalıyız kardeşlerim. Eğer Allah'a gerçekten samimi bir yürekle dost olanlar bunlardan uzak kalacaktır. asab -ı, ı kiram Allah Resulüne şöyle söyledi. Allah'ın veli kulları kimdir? Sorduklarında ve Aleyhisselam şöyle söyledi. Allah'ın veli kulları yüzlerine bakıldığında Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Eğer herkes mesleğiyle anılır, herkes mesleğiyle öne çıkar, mobilyacı mobilyacı ile elektrikçi elektrikçi ile işte öğrenci öğrenciliğiyle, öğretmen öğretmenliğiyle, işte işçi olan neyse kimse Herkes mesleğiyle öne çıkar, hüneriyle öne çıkar. Ama mesleği ne olursa olsun, hangi dalda çalışırsa çalışsın, sadece Allah'ın adamları, Allah'ın veli kulları o işle anılır. Hiçbir işle anılmaz. Adam şu işi yapıyor, bu işi yapıyor denmez, bu adam Allah'ın adamı denir. Bu adamın yanına gelindiğinde bu adamın yanına gelindiğinde insanlarda Allah hatırlatır Ve bir ürperme görürsünüz Onun yanına gelenlerde bir ürperme Kendine çeki düzen verme görürsünüz Nedendir derseniz Bu sadece Allah'ın adamı olmasının hasebi Onun yanında olanlar Yalan söyleyenler yalanlarını yutarlar Konuştuklarında kendi diksiyonlarına çeki düzen verirler Ellerine ayaklarına çeki düzen verirler Konuşmalarında hitabetlerinde ona karşı hürmetin öne sürerler, hürmesizlikten sığınırlar. İşte bunlar gerçekten bu şahısları gördüğünüzde bunlara sımsıkı sarılın. Çünkü bunlar size Allah hatırlatıyorsa ve bu yolda size Allah'tan başka bir şey hatırlatmıyorsa, herhangi bir mesleğini ortaya koymuyorsa o zaman buna sımsıkı sarılmak zorundasınız. İbni Ömer şöyle diyor arkadaşlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın ashabından birine bir koyun kellesi takdim edildi. O zat falanca benden daha açtır kelleyi ona verin dedi. Öteki zat da aynı şekilde söyledi. Böylece kelle yedi kişiyi dolaştıktan sonra aynı adama tekrar geri geldi. Çünkü en aç olanı o idi. İşte izzetli olan, haysiyetli olan, onurlu olan Hangi para ve meta onu Allah'ın Allah yolundan alıkoyabilir ki? Hangi kul onu Allah'a anmaktan alıkoyabilir ki? Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğinde dedi bu olayda... ...en açığı olan ilk şahıs... ...yedi kişi dolandıktan sonra gene aynı şahsa geri geliyor. Ve aralarındaki en aç o halde. Ama o kardeşlerini kendisine tercih ediyor... Biz buna ithar ediyoruz arkadaşlar işte. Kendi nefsinden öteleme, kendinden daha çok kardeşlerini sevme, kardeşimin kalbi kırılacaksa kalemin kırılsın diyenler, kardeşimin kalbini kırmaktansa varsın o kelamı oraya yazmayayım diyenler, yeter ki kardeşliğimizin kalpleri kırılmasın. Yeter ki dostluklarımıza halel gelmesin. Ben açken, o açken ben toksam Vay benim halime Ama o tokken Ben Açken Onu gene yerip kınamamam lazım Varsın öyle olsun demem lazım <gülüyor> Eğer öyle dersek Biz gene Allah'a çünkü adanıp Ve Allah'a sımsıkı olanlardan oluruz Evet arkadaşlar İzzet öyle bir Haldir ki İzzet erlerinde Bir gariplik hissedersiniz Onlar gariptirler Bu yolun garipleridir Onlar Herkes Bu saydığım güruhtaki herkes Paranın metanı peşinde koşarken Onlar rızkının helalini Kazanıp Helal olanı kazanırken bile başlarına gelmeyecek şey iş kalmamıştır ama onlar gene Rablerine dayanmışlardır sırtını varsın demişlerdir üçkağıtçılar bizi kandırsın varsın falancalar kandırsın varsın filancalar kandırsın Allah onlara hidayet versin Allah onu ıslah etsin ama onlar gene samimiyetlerini temizliklerini arınmışlıklarını gene korurlar korumak zorundadırlar çünkü onlar onlar bu yolda gariptirler arkadaşlar onlar öyle gariptirler ki onlar sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselame onun aşkıyla onunla beraber olabilmenin sevdasıyla onunla beraber havzi Kevser'in başında olmanın arzusuyla yanarlar çünkü onlarda ki gariplik çöle akan nehir gibi anasını kaybetmiş bir kuş rafta tozlanmış kitap Bedevi toplum arasında hürmetten mahrum kalmış alim gibidir onlar. Onlar öylesine bir gariptir. Ne halde olursa olsunlar. İsterse çölün ortasında, isterse bir kuş misali, isterse bedevi bir toplum içerisinde alim misali, nerede olursa olsunlar. Onlar bunlara karşı herhangi bir şekilde, herhangi bir şekilde suratlarını ekşitmezler. Herhangi bir şekilde toplumdaki insanlardan dolayı irkilmezler onlar sadece ve sadece bu yolun adamlarıdır işte bu yolun adamları ne mübarek insanlardır ne yüce insanlardır ki onlar birçok insanı kınayıcını kınamasından korkmazlar İnsanların işte bir topluluk geliyor sizin üstünüze şu kadar güçlük top, topluluğu geliyor gezi parkını bahane ederek Pop size saldırı halinde like kefereler sizin etrafınızda debelleşiyor, tutcular sizin etrafınızda debelleşiyor dediklerinde onlar hiçbir şekilde hiçbir şekilde ne korkuya ne ümitsizliğe ne de herhangi bir şekilde suratlarını ekşitirler derler ki Rabbimiz varsa sorun yoktur Rabbimiz bizimle olduktan sonra değil bin milyonlarcası trilyonlarcası gelse ne yazar biz sadece ve sadece Rabbimizi adadık sayılarımızı çokluğuyla değil azlığımızla biz bu yolda hadim olduk biz azlığımızla çok işler yaptık biz azlığımızla koskoca orduları devirdik biz azlığımızla Bedir ashabı olduk biz azlığımızla Uhud'da yenilsek de dimdik ayakta olduk. Biz azlığımızla koca orduları devirdik. Biz ne zaman çokluğumuzla övündük? Güneynler başımıza geldi. Biz ne zaman çokluğumuzla övündük? Coğrafyamız işgal altında oldu. Biz ne zaman varlığımızla övünür hale olduk? İhlasımızı kaybettik. Bağdat'ta birçok yerimizde kitaplarımız yerle bir oldu. Biz ne zaman çokluğumuzla övündük? O zaman Moğol istilasına uğradık. Biz ne zaman çokluğumuzla övündük? Birinci ve ikinci dünya savaşındaki sıkıntıları yaşadık. İşte biz izzet ve onur erleri olarak... Biz onunla bununla şununla Övünmeyi değil Velev ki tek başımıza bile kalsak Bu yolda kimse olmasa bile Sadece ve sadece Biz olsak bile Biz sadece ve sadece Kalsak bile Dimdik onurla Haysiyetle Bir onur savaşçısı gibi Ardına bakmadan Kimsenin olup olması önemli değil Rabbim var ya yeter bana deyip kılıcını kuşanıp ve yoluna dimdik devam etmeliyiz. Velevki ki yanımızakiler dökülmüş olsun. Velevki ki onlarcası yüzlercesi bu yolda dökülmüş olsun. Velev ki kimse kalmasın. Ama onur erleri kimin ne olup olmadığına bakmazlar. Ve onlar sadece Allah varsa sorun yok derler. Evet kardeşlerim bu yol öyle bir yoldur işte hani biz deriz ya bazen kurbanın olayım hani kurban olmak aslında güzel bir terimdir arkadaşlar Allah'ım kurbanın olayım Rabbim gözün Rabbim uğruna gözümü kırpmadan şehadet şerbeti içmeyi kabul edebilecek kadar aşkın ve taşkın olarak sana seven bir kalple öyle bir genişlik ver ki gönlümüze o genişlikle ya Rabbi sana gelelim. Bütün böyle bir engin su gibi sana akıp gelelim Allah'ım. Yeter ki, yeter ki sen bizi sev Rabbim. Yeter ki sen bizden razı ol Allah'ım. Yeter ki sen bize bir göz kırpacak kadar bir umut, bir güzellik ver ya Rabbi. Biz dağ, dağlar önümüze çıksa dağları deviririz yollarımıza setler kursalar, taksim meydanlarını kursalar, yollarımıza barikatlar kursalar, biz o barikatları aşar geçeriz ya Rabbi. Yeter ki sen bizler de ol. Bizimle ol Rabbim. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Biraz rahatsızım. Grip olduğumdan dolayı Ses tonuma da belki yansımıştır ama yeter ki Rabbimiz bizimle olsun. Sorun yok. Hatta bir gün İbrahim etemle ilgili bir hikaye var. Onu anlatayım devam edelim inşallah. İbrahim etem yayı olarak hacca gidiyor. Giderken binikli bir deve diyor ki bedevi binikli bir bedevi onu görüyor nereye gittiğini sorunca Kabe'ye diyor. Bedevi böyle binisiz yaya halinle mi Kabe'ye gidiyorsun? Yani biraz hafife alır gibi İbrahim Ethem de diyor ki benim bir takım binetlerim var ki ben lazım oldukça onlara binerim. Bir bela ile karşılaşınca sabır binetine, bir nimete erişince şükür binetine, bir kazaya düşer olunca da Rıza binitine binerim. Bu sözler karşısında Bedevi diyor ki Meher yaya olan sen değil benmişim diyor. Garip değil mi? İşte bizler kardeşler başımıza herhangi bir sıkıntı geldiğinde kendi binitlerimize kendi atlarımıza binmeliyiz. Hangi ata biniyorsanız hangi başınıza bir şey gelmişse o atınıza binin. O atla yolunuza devam edin. O işte izzet erlerinin yolu öyle bir yoldur kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Bu arada sorusu olan varsa soruları alayım devam edelim bir yandan. Sizler de katılım gösterirseniz ben bir su içeyim inşallah bu arada. Konumuzla alakalı sorularınız varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. evet kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah biz işte bu yaya olarak acaba biz o binite binenlerden miyiz? İbrahim Ete'nin dediği binite binenlerden miyiz? yoksa o bedevi gibi binitin üzerinde zannedip de yaya olanlardan mıyız? hangisiyiz arkadaşlar kendimize sormalıyız biz başımıza bir sıkıntı geldiğinde başımıza en ufak bir musibet geldiğinde İzzetlerimizi, onurlarımızı koruyabiliyor muyuz? Suratımızı büzüştürüyoruz mu? Başımıza bu belalar, musibetler nereden geldi diyor muyuz? Ya da gücüm, takatım bitti diyor muyuz? Öyle anlar vardır ki Allah imtihan eder. Eder de eder. Hepimiz imtihana tabi tutulmuştursunuz. Zannedersiniz ki en büyük musibet, bela bana geldi zannedersiniz. Ama o anda birisi bir kardeşiniz açar ve bir telefon açar der ki, işte dostum şöyle rahatsızlaştım, şu durumdayım, şu kadar çocuğum hasta vesaire vesaire. O anda düşünürsünüz, dersiniz ki merse benim derdim yokmuş, benim o kadar bir sorun da yokmuş merse. İşte o anda anlarsınız kardeşler derdinizi Ama bizler Allah'a nasıl sevdalıysak ne kadar sevdalıysak o zaman dertler bizden uzaklaşır. Soruyorum kendime ve sizlere gerçekten bizler sevdamızı yüreklerimizde nüksediyor mu? Sevdamız bize yolları ve barikatları aşıp götürüyor mu? Sevdamız bize Meryem'i bir yolda gösteriyor mu? Öyle bir halde olun ki öyle bir halde olalım ki ölümümüze bile melekler ağlasın arkadaşlar. Yer yüzü gök yüzü ağlasın arkadaşlar. Öyle bir hayat yaşayın. Varsın sizin için ne derlerse desinler. Ama siz hayatınızı öyle istikrarlı yaşayın. Çünkü kimse sizin kadar sizi tanıyamaz. İnsanlar bugün sizi kötü eleştirir, yarın yere göğe sığdıramaz. Mübareksin der, sen uçuyorsun der, kaçıyorsun der. Ondan sonra bir bakarsın ki yarın siz uçarken kanatlarınızı almışlar, siz aşağı doğru parçayı parça etmişler. Ama siz hiç dert etmiyorsunuz. İzzet elleri bunu dert etmezler. Onlar sadece ve sadece Rablerine adanmışlardır çünkü. Ve onlar da öyle bir mübarekleşme vardır ki, onlar öyle Allah tarafından mübarekleştirilmişlerdir ki adeta Meryem aleyhisselam Hazreti Meryem gibi Allah onları nimetlerle bereketlendirmiştir onlara meyvelerini vermiştir hani Rabbimiz diyor ya Meryem suresinde 24'ten aşağıya biraz okuyun arkadaşlar bu arada ayakların altından şöyle bir ses duydu sakın üzülme Rabbin sen için ayakların altından akan bir dere açtı. Hurmanın dalını silkelene üzerine olgun ve taze hurmalar dökülsün. Ye iç. Gönlün rahat olsun. Eğer birini görecek olursan ben Rahman olan Allah'a konuşmama orucu adadım. Bu yüzden bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de. İşte arkadaşlar Devam edelim Aman Allah'ım Az önce dünyaya gelen çocuk Ayakların yanı başındaki Yattığı yerden annesine sesleniyor Kadına gönlün rahatlatacak Yüce Allah ile tazelecek sözler söylüyor Diyor ki Sakın üzülme Rabbin senin için Ayaklarının altından akan Bir dere açtı o seni unutmuş, sahipsiz bırakmış değildir arkadaşlar. Allah dilerse sizin için sizin için Allah dilerse nehirler meydana getirir. Sizin için dilerse Allah kurumuş bir dalı bile meyveye çevirir. Yapar mı? Yapar. Ama siz yeter ki Allah'ın yolunda sımsıkı olun yeter ki Allah'ın yolunda mübarekleşene kadar dimdik durun arkadaşlar o zaman Allah işte size sonsuz nimetlerini öbür tarafta verecektir burada beklentiye girmeyin öbür tarafta size sonsuz bir nimet var arkadaşlar az bir paha karşılığında satanlardan mı olacağız varsın dünya onların olsun varsın üçkağıtçıların hokkabazların birçok bir entrikacıların dünyası olsun yalancıların, dalaverecilerin dünyası olsun ne olursa olsun ama bizler Allah'a sımsıkı sahiplenen ve Allah'ın yolunda olanlardan olalım o bize yeter arkadaşlar o <gülüyor> Rabbim yeter ki senin yolunda sadıklardan olalım. Yeter ki senin için tövbemiz tövbe gibi olsun. Yürüyüşümüz yürüyüş gibi olsun. Ama biz yeter ki Allah'ın yolunda hadimlerden olalım. Evet arkadaşlar Resulullah Aleyhisselam'ın bir hadisiyle devam edelim. Allah Resulü şöyle diyor arkadaşlar. Mümin günahını şöyle görür. O sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. Dağ düşer mi diye korkar durur. Hani günah, mümin eğer bir günaha düşer olacak gibi korkar. Sanki böyle bir dağ ettal belis üstüne yığılacakmış gibi, dağın altında bir kayanın altında ezilecekmiş gibi hisseder. Öyle bir kahvereci arasında kalır. Facir ise günaha burnunu üzerinden, üzerinden geçen bir sinek gibi görür. Şöyle diyerek e, Allah Resulü devam eder. burnundan sinek kovalar gibi yapmıştır Allah Resulü el hareketiyle de. İşte facir de böyle görür bir insan günahı sürekli işlerse, o günahla artık beraber olursa, sanki o günah işlememişçesine, sıradan bir günahmışçasına devam eder yoluna. Ama izzetli olan, onurlu olan, Allah'la dostluğu kuran, Allah'la gönül bağını oluşturan o insanlar ise, bakarsınız ki, o yolda başına bir taş kaya bir, bir büyük bir kaya düşecekmişçesine korkarlar. Arkadaşlar biz eğer izzetli olursak eğer bizler bu yolda gerçekten samimi olursak ve o zaman işte sağlamla kalanlardan olursak Resulullah Aleyhisselam'la da beraber olmuş oluruz. Onunla da dostluk kurmuş oluruz. Onunla geceleri, gündüzleri onunla beraber olmuş oluruz. Sanki onunla beraber yollarda yürüyormuşçasına oluruz. Sanki o bizim komşumuz, o bizim gelen evimize gelen misafir gibi oluruz. Bizler işte onur erleri olarak kendimizi nasıl ihya ediyorsak, nasıl kendimizi ayaklarımızı üzerine durmaya çalışıyorsak, toplumu da o şekil çevirmemiz lazım Allah'ın ipine sıbkatullah'a sıkı Allah'ın boyasıyla boyamamız lazım Allah'ın ipine hablullah sarılmamız lazım ve biz kardeşlik bağlarımızı örerek tebliğ ve davet çalışmaları düzgün yaparak domine taşlarının her birinin üzerine düzgün tutarak o şekilde basıp ama devrilmeyeceğiz o taşlar gibi devrilmeyeceğiz ve o örgümüzü, bağlarımızı dantel örer gibi öreceğiz arkadaşlar. Eğer bizler kardeşlik bağlarımızı örersek, biz dostluk bağlarımızı örersek, o zaman şeytan da aramıza girmeyecektir. Bir davetçi kimliğimizi kuşanırsak, toplumdaki, sokaklardaki her yerde, nerede olursa olsun davetimizi sımsıkı yaparsak, İnsanların fevç fevç geldiğini göreceksiniz. Televizyonlarda kaç gündür yayınlanıyor, değil mi? Ankara'da etemden bahsediliyor, değil mi? Ankara'da etemden bahsediliyor. Hani komünist vardı etem, öldürüldü ya polis tarafından Ankara'da. Kaç gündür onun için eylem yapılıyor. Hatırladınız mı? Herkes hatırladıysa yazsın. Eğer televizyon takip edenler genç bir Ethem'den bahsediliyor değil mi? Şimdi mevzuyu oraya getireceğim arkadaşlar. Her yerde davetçi olmalısınız. Davetçi kimliğini kuşanmalısınız. Toplumu ihya etmelisiniz. Hatırladınız mı? Tanıdınız mı? Ethem'den bahsediliyor. Genç bir Ethem'den zamana'dan başka kimse hatırlamamış veya okumuyor veya gündem takip etmiyorsunuz muhacir sen de mi takip etmedin isfani sen de mi kızlar sizler de mi takip etmiyorsunuz arkadaşlar dünyada kotuk olmayalım bakın Ankara'da polis tarafından virgülden ben anlamıyorum kardeş hakkını helal et yani evet bu Ethem denilen genç öldü yani Allah son, inşallah Müslümanlığını bilmiyoruz tabi ne olduğunu bilmiyoruz ama bulunduğu fiil kötü bir fiildi sonuçta yani solcularla beraber beraber gitti yani şimdi geçen hafta geçen hafta Birisiyle tanıştım. Tebli ettik, konuştuk. Yeni hidayet bulmuştu kardeşimizde. Kendisi komünistti, komünist Parti komünist birliktendi. Türkiye İhtilalci Komünist Birliği'ndendi kendisi. Çocuk, yani bu genç, 25 yaşındaki delikanlı, ömrünün hemen hemen bütün safhasını solcu olarak geçirdi. Yani. Her türlü hapishaneye girdi, çıktı. Her türlü Molotof'ta eylemde, şurada, burada gözaltı dersen çoğu zaman gözaltı. Ankara'da yapmadı, etmedi eylem kalmamış. Bütün örgütleri tanıyor. Her her şeyin içinde. Bu kardeşim, bu bizim kardeşimiz oldu. Hidayet oldu. Benimle beraber çalıştı 3-5 gün neyse. Artık işte ne dersen yapacağım hocam deyip e, kitapları verdiğimiz sureleri okumaya çalıştı. Yapması gerekenleri yapmaya çalıştı. Kendini yetiştirmeye çalışıyor. Bu genç bana ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi ya dedi. Ben dedi etem var ya dedi. Benim dedi o da arkadaşımdı ve samimi bir arkadaşımdı. Beraber gece gündüz yoldaşımızdı. Beraberdik. Ben hidayet buldum ama onun için o kadar üzüldüm ki diyor. Diyor ki onun için o kadar üzüldüm ki abi diyor. Yani onun kafir olarak ölmesi benim çok ağrıma gitti. Hatta geceleri uykumu kaçırdı diyor. Etem'e elimi verip de uzatamadım Etem'e diyor. Etem de gitti bu dünyadan diyor. Bakın Etem için her gün eylem yapıyor solcular değil mi? Açın belki televizyonda şu anda bile Etem'den bahsediyor solcular Ankara'da Polis tarafından vurulan Etem için Kıyabe işte Namaz kıldılar Kılmadı tabi solcular Eylem yaptılar Cenazesini götürdüler Ve çocuk kafir olarak O arkadaşın anlatımıyla kafir olarak gitti diyor Ve size soruyorum İzzet savaşçıları olanlar İzzetten bahsedip Onurdan bahseden benim gibi gaf Gafiller o etemin hesabını biz vereceğiz arkadaşlar. Allah Ankara'daki oturanlara diyecek, etemesiz siz tebliğ ettiniz mi? Onur ve izzet de anlattık. Allah bizim yürüyen ayaklarımız, gören gözümüz, tutan elimiz oluyor. Ama biz bu tür insanlar anlattık mı? oturdum böyle kendi kendimi günlerdir yedim bitirdim bir etem kaydı kafir olarak gitti ama Müslüman olabilirdi yanındaki dost do, komünist solcu yanındaki yoldaşı Müslüman oldu o hidayet buldu ve bu çeşmeden akan çeşmeden nehirden içmenin yolunu arıyor dini bilmiyor namaz kılmasını bilmiyor çocuk Abi de ben yıllarca kafir olarak yaşadım. Ben bilmiyorum ki diyor namaz ibadeti bilmiyorum. Bu gencin kız kardeşi alabildiğini açık, alabildiğini mini tekle geziyor. Bacıları solcu, ailesi paramparça. Arkadaşlar. Örgü bağlarınızı sıkı örün. Sıkı örün ki sizin hidayet ağlarınıza birileri takılsın. Otobüste gidiyorsan yanındakinden yanındakinden sorumlusun. Otobüse biniyorsan yanındakinden sorumlusun. Evde oturuyorsan komşundan sorumlusun işteysen işteki senin görenlerden sorumlusun eğer ibadet ettiğini birileri görüyorsa bir şeyler anlatamıyorsan sorumlusun sen nasıl izzet, ad, izzet ve onur haysiyet askerisin ki yanındakiler böyle hidayete mahrumken sen ne haldesin ki Allah'a yakınlığın ne derece ki Lut kavminden bahsettik de Lut kavmi helak olurken geceleri hüngür, hüngür ağlayan insanlar da helak oldu gittiler onlarla beraber onlar ibadet yaparlardı ama etrafındaki Lut kavmini anlatmazlardı Allah onları da helak edin dedi onların da hesabını ahirete bıraktı biz o zaman hangi onur ve hissetten bahsedeceğiz Yanımızdaki onursuz bir şekilde ölürken, o gebermiş bir halde giderken biz ona tebliğimiz ulaşıp kalbine hidayetine vesile olabildik mi? O solcu, solcu olup sonra Müslüman olan genç bana dedi ki, ''Abi bakma sen onların'' dedi, bol martavadan atıp palavra salladıklarını. ''Otursan bir sürü sana kitaplarından, kaynaklar, solcu kaynaklardan verirler.'' Mars'tan, Engels'ten vesaire verirler madan verirler ama onlar içlerinde o kadar boşluk var ki ben arkadaşlarımın hepsini biliyorum o kadar boştalar ki diyor kalpleri boşluk içindeler hidayet arıyorlar hidayet bekliyorlar ben diyor kız arkadaşımdan ayrılırken kız arkadaşıma dedim ki diyor solcu diyor ikimiz kız arkadaşından Ankara'da diyor ayrılırken ne dedim diyor bak ben diyor İslam'a girdim hidayet buldum. İstiyorsan gel sen de Müslüman ol. İçindeki boşluğu sen de doldur. Kız bana aynen şunu söyledi diyor. Yok diyor ben Müslüman olamam diyor. İstemiyorum diyor. Ama ben kendi putçuklarımı yaratmam lazım diyor. Kendime putçuklar, yeni putlar bulmam lazım. Yoksa diyor benim kafam diyor karma karışık olmaya başladı diyor. Yeni putlar kendime aramam lazım diyor. Görüyor musunuz? O boşluğu bir şeylerle doldurmanı yolunu arıyor. İşte biz eritmeliyiz arkadaşlar. Biz etrafımızdaki o put öğrenlerin putçuluklarını eritmeliyiz. O zaman arkadaşlar gelin duvarlarımızı sağlam örelim. Arkadaşlar. O zaman sımsıkı örmeliyiz birimizi. İnşallah senin soruna cevap vereceğim İsmani kardeşim. Eğer bizler duvarlarımızı sıkı örersek ama bu duvarlarımızda rahmet varsa harcında tuğlanın harcında rahmet varsa, ihlas varsa o ördüğümüz her koyduğumuz tuğlada bir kardeşimizin emeği varsa işte o ördüğümüz duvara da rahmet duvarı olur çatısı bereket olur içerisine ne fırtına gelir ne rüzgar gelir nereden eserse sessin? hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle ama sizler onu yeter ki örün o etemler gitti bir başka etemler daha gitmesin arkadaşlar bir başkaları daha kaybolmasın bu dünyadan her kaybolanın bir hesabı varsa o hesap bizden de sorulur kardeşler. Allah Resulü demiyor mu ki komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir demiyor mu? Biz de diyoruz ki kardeşine tebliğ ulaştırmayan, komşusuna tebliğ ulaştırmayan bizden değildir demiyoruz mu arkadaşlar? Biz o zaman nasıl tebliğci olacağız ki? Nasıl biz insanlara hakkı anlatacağız nasıl onları topluma kazandırıp bir Müslüman nefer meydana gelmesi için uğraşacağız eğer sen Müslümansan davetçi olmak zorundasın davet için mekan yok arkadaşım sana her yol her mekan davet mekanıdır davetçiye yolda mekandır işte mekandır her sokak başında mekandır Nerede olursan ol o senin mekanındır. İşte bizler bu yolun adamları olarak. Bizler bu yolun adamları olarak Allah'ın yoluna sahip çıkmalıyız. Sen, sen görev bekleme kardeş. Görevi vermiş Allah sana. Senin görevin davetçi olmak ve senin görevin bu yolda sımsıkı to olup insan toplamak. İnsanları falanca topluma, filanca cemaate, filanca örgüte, filanca teşkilata değil, saf ve temiz, arınmış bir şekilde Allah'ın yoluna, Allah'ın yoluna davet etmek. Bırak o senin seninle beraber senin cemaatini seviyorsa sevebilir. Ama sen onu hidayetine vesile olmalısın, onun namazına, onun ibadetine vesile olmalısın. Birçok örneği var arkadaşlar. Birçok yaşadığımız örnekler var. Sizlerin de yaşadığı örnekler vardır. Oturup birçok insana hidayetine vesile olunduğumuz ortamlar oldu. Anlattığımız insanların sonraki sözlerini görüp şahit olduğumuz birçok olay oldu. Bakın geçen gün daha Geçen haftada Bir pikniğe gitmiştik Piknikte çok eski bir arkadaşımı gördüm Bundan 20 küsür yıl önce Bana sarıldı Aa Murat dedim nasılsın kardeş iyi misin dedim Ne yapıyorsun ne ediyorsun vesaire vesaire Murat bana dedi ki Hatırlıyor musun sen bize ders yaptığın zaman Evet dedim ben dedi yalnız kaldım ama dedi 20 yıldır dedi namazıma devam ediyorum biliyor musun dedi 20 yıldır dedi ibadetlerimi koruyorum ben dedi bir yere de gitti yok kimseyle de, de irtibatı yokmuş yani pikniğe de bir akrabası getirmiş ya düşünebiliyor musunuz 20 yıl önce attığın tohumun geldiği yere bakın demek ki siz atarsanız Allah yardım ediyor o oku, Allah atıyor o oku sen atmadın Allah attı ama sen bu vazifeyi yapmalısın oku tutup atabilecek müşrik ordusuna karşı atabilecek cesaretin olmalı eğer o cesaret sende varsa o yürek sende varsa o oku Allah sana attırır o hedefi vurur arkadaşlar gerek müşriğin kalbini ciğerini parçalar gerek onu mümin yapması için vesile eder oku Ama sen yeter ki Allah için o oku at. Besmele'yi çek Bismillah de ve Allahu Ekber de ve oku fırlat. Fırlattığında o karşılığını bulacaktır. Eğer senin attığın taş bir kurbağayı bile ürkütmüyorsa o zaman sen tebliğci ve davetçi olamazsın. Sen izzet onur askeri olamazsın. Bu yolun savaşçısı olamazsın bu yolun savaşçısı bakın bahsettik yarım saat neden anlattık değil mi yarım saat biz neyi anlattık arkadaşlar konunun başında onur ve izzeti anlattık sevdalanmayı anlattık eğer sevdalıysan bu yolda işte sımsıkı olmalısın onur onur sahibi olabilmek izzet sahibi olabilmek ve onun savaşçısı olabilmek ömrün sonuna kadar mücadeleyi sürdürebilmekle mükellefsin işte o zaman onur sahibi olursun. Öldüğün zaman seni melekler yıkar. Seni yıkamalarına ne gerek var ki toplumun? İşte sen ölümsüzlük diyarına gidersin. Kefenlemeye ne gerek var seni? Sen postallarınla gidersin. Sen kabanınla gidersin. Sen üniformanla gidersin. Senin üniforman bulunduğun kıyafetin ne olursa olsun ama seni melekler yıkar. Bir bakarsın ki sen hazalı olmuşsun ve Caat meydanına koşarcasına gidersin. Bir bakarsın ki sen tebliğ edilecek alan bu alan bulmak için uğraşan musap olursun. Yürürsün Yesrib yollarına çeker gidersin. Orayı Yesribi Medine yaparsın medeniyetin beşiği yaparsın işte sen sen olursan o işler olur dostum ama sen sen olmazsan işte o zaman bu yolda olmadığın zaman çeker gidersin sakın yoruldum deme sakın tökezledim deme sakın bittim deme sakın buraya kadarmış deme ...daha yeni başladım de... ...her gün... ...her gün kalktığında yeni başladım... ...her gün kalktığında daha yeni dirildim de... ...nasıl uyku... ...anlık ölümse... ...yorulgunluğunu gidermekse... ...Allah uykuyu yaratmışsa... ...sabaha bir güneşle doğdurduysa... ...ve sen de sabaha... ...merhaba de... ...merhaba ey güneş de... ...merhaba dünya de... ...merhaba temiz hava de... ...ve ben yeniden dirildim... ...hamdolsun... Rabbim beni yeniden diritti ve yeniden merhaba deyip bugün daha birilerini çekmem lazım de. Birilerinin hidayetine vesile olmam lazım de ve güne merhaba de. Sakın bugün de gene oldu öf be yine ölüm beni bulmadı deme. Gene mi ayağa kalktım deme. Ve yoluna her gün böyle dik ol. Velev ki çok yorgun olsan da ayakların tutmasa da Yorgunluktan bir tap düşsen de, işten gelmişsin yorgun olsan da, gene sen yap yapabileceğin kadar davetini. İşte Allah sana hizmetkar eder, seni hizmetkarı kabul eder ve senin etrafına böyle adeta ateş böcekleri gibi senin etrafına gelirler. Üşenir, üşüşürler ve senden bir vesile beklerler. İşte kardeşler, onur eri olmak böyle bir şey. Onur eri, eri olabilmek için mücadele etmeliyiz. Biz onur eriyiz, geyik erleri değiliz arkadaşlar. Çet odalarında geyik yapanlar, gırgır şamatadan İslami vakit bulmayanlar, arkadaşlar çeki düzen verelim. Bana hep şunu söylerler, derler ki, ya sanala girme. Ümmetiz biz nedir ümmetiz biz? Allah şahittir ki, şu ümmetiz bizim bana kazandı, şahsıma kazandırdı. O kadar çok büyük nimetler var ki. Ama bunu kardeşlerimin bir kısmı anlayamadı. Anlayamayanlar çekip gittiler. Eyvallah gidebilirler. O onların tercihleridir ama şuradaki kazanımlar bir çocuğun 15-16 yaşındaki bir çocuğun 3-5 sene sonraki bir er nefer meydana gelmesine vesile oluyorsa burada kalbi kararmış insanın birçok şeyine vesile oluyorsa ben burada niye durmayayım ki neden durmayayım yani Allah ömür verdikçe burada olacağız inşallah ora bizim eğitim merkezimiz ümmetiz biz bizim mektebimiz ümmetin mektebi biz o mektebin harcı olmuşuz mayası olmuşuz çamur olmuşuz her şey olmuşuz Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü aklıma geldi diyor ki vasiyet olarak ben öldüğümde Kur'an talebelerin diyor Kur'an talebelerin ayakkabılarının o bastığı paspaslar var ya o paspasların tozları toplayın diyor onlarla diyor beni gömün diyor bunu ben Timurtaş hocadan dinlemiştim ravisi o gerisini ben bilmiyorum ama bu söz hoşuma gitmişti işte bizler de bu yolda gidenlerin paspasları olup tozlarıyla kabrimize gitmeyi isteriz yeter ki bu yolda onlar sırtımıza bassınlar. Yeter ki bu yolda onlar üzerimize basıp gitsinler. Ama yeter ki biz bu yolda hadim olalım. Kardeşim, benim güzel kardeşim, benim samimi kardeşim, Allah için gönülünü verdiğimiz, gönüldaşım, dostum, can kardeşim, bu sözlerim size, Ölmeden önce Ölmeden önce Birine daha vesile olmanı yolunu arayın Bakın saat 9'u bulduğunda 21'i bulduğunda tencere tavacılar Her tarafı kulakları çinletircasına Mekke müşriklerin Alkışlama yaptığı gibi yaparlar Gelin bunların her birine vesile Olmanı yolunu arayalım Kızalım Kızalım buğz edelim ama buğzumuzu suratlarımızda onlara yansıtmayalım önce tebliğ edelim tebliği eğer bu insanlar tebliğe tabi olmuyorsa o zaman dillerimizde düzeltmeni yolunu arayalım o zaman sertliğimizi gösterelim onu da anlamıyorlarsa ümmetin elbet anlatacağı bir gün bir sözü olacaktır o zaman ondan anlayacaklardır bunları ama biz Elimizde ve dilimizde en güzel şekilde En güzel şekilde anlatmalıyız Bakın vapurda gidiyordum Arkadaşımla beraber vapurda gidiyorduk Arkadaşımın arkadaşını karşılaştı Onunla beraber e, Ayrı bir bölüm e, Koltukta muhabbet ettiler Arkadaşım yanıma geldi dedi ki o arkadaşı ona söylemiş. Siz ikiniz diyor, ne güzel sakallısınız diyor. Ne güzel diyor, durumlarınızdan belli diyor, ibadet yapıyorsunuz diyor. Benim oturduğum mahallede de böyle arkadaşlar vardı sizin gibi, öğrenciler vardı, öğrenci evleri vardı. Ben diyor, onlar evden binadan inip çıktıkça o ile hoşuma giderdi ki, onların suratlarına bakardım, tanışmak için diyor yol arardım onlarla acaba tanışabilir miyim diye ama diyor içlerinden onlar beni görünce suratlarını öyle bir ekşitirlerdi ki diyor sert sert bana bakarlardı diyor ben çekinirdim ya bunlar niye bana sert bakıyorlar diye ve onlardan diksinmeye başladım çok sevdiğim insanların uzaktan sevdiğim bu insanlardan diksinmeye başladım halbuki ben onların arasına girip onlarla beraber arkadaşlık kurmayı o kadar istemiştim ki diyor ve ondan sonra soğudum diyor. Nerede görsem sakallı soğudum. Ama diyor sizde sizi görünce biraz rahatladım diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne dehşetmiş aslında değil mi? Yani ünlü mektuplar geliyor size. Ünlü mektuplar geliyor siz diyorsunuz ki suratınızı ekşitiyorsunuz. Ya arkadaşlar korkmayın, çekinmeyin. Bu mit midir, it midir demeyin siz insana tebliğ ediyorsunuz. Korkacak neyiniz var ki? Bir mümini kaybedecek neyi var ki? Onun için tebliğ, tebliğ için kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun bir mümince tebessüm gösterin. O tebessüm o insanın belki hidayetine vesile olacak. Yıllar önce birisine yani bundan Allah'ın sınırın bunu şahsımızı öne sürmek için demiyorum. Yıllar önce birisine bir tebessüm etmiştik. O tebessümün karşılığı adam yıllar sonra karşıma çıkıp o tebessümü bana söyledi. Sadece bir tebessümdü ortamda. Böyle muhabbet ettik sadece. Yani muhabbet etmedik. Bir tebessüm oluştu. O adam bunu öne sürdü. Ya ne kadar ilginç dedim ya. Ya bir tebessümün bu kadar şeyim olur diyordum. Anlıyorsun ki gerçekten oluyormuş yani. Minibüste geliyordum yıllar öncesinde 90'ın 90 başı tam 90 yılıydı. Bir gencin otobüs durağında minibüs şey otobüs durağında gördüm. Bak sadece gördüğüm o. Sakalını sıvazlıyordu genç. Ama suratında bir nur ve tebessüm vardı. Aradan geçti 23 yıl. Ve ben genci hale, o haleyle simasını hissediyorum. Demek ki çok önemli bu tebessüm olayı arkadaşlar. Ama bizde mümin deyince ne ilginçtir bizim arkadaşları ben iyice şekillerinden çekinmeye başladım. Garip garip hallere girmeye başladılar. Hele ki gelen son nesil, son jenerasyon daha farklı. Yani erkeklerin şekilleri şemalları kaymış, bizim Müslüman gençlerin böyle farklı farklı giyim tarzları adeta bir özenti var. Sanal bir özenti var. Ve bu gençlere bakıyorsun, tebliğci özelliğine bakıyorsun bir dertleri yok, tebliğ etme diye bir dertleri diyor. Sanki kendisi kurtarılmış, sanki kendisi kurtulmuş. Kurtarıldı... genç bilmiyor ki onun tebliğ alanı facebook twitter evet arkadaşlar kendimize bu konuda bakın eğer izzet eri olmak istiyorsanız eğer Allah'ın yolunda adanmış bir kul olmak istiyorsanız Allah'ın yolunda bir adanmış bir kız bir hanımefendi bir kadın bir adam olmak istiyorsanız gelin Allah'ın yolunda sımsıkı durun İşte o zaman biz özlenen o toplum gelecektir o zaman o mücahitler meydana gelecektir gelin yeter ki bizler o mücahitlere azıklar hazırlayalım o dağlarda çarpışan yiğitlere azık şehirlerde çarpışan mücahitlere azıklar hazırlayalım onlara nesiller meydana gelmesi için uğraşalım sen gidemeyebilirsin sen o cesareti göstermeyebilirsin ama senin yetiştirdiğin adamlar onları gösterebilir biz yeter ki gayret gösterelim arkadaşlar evet dostlarım İzzet ve onur konusunda az çok toparlayalım konumuzu inşallah Evet, Allah razı olsun hepinizden. Meseleyi biraz toparlayacak olursak arkadaşlar. Birincisi yapmamız gereken, kendimizi adam akıllı, izzet ve onurumuzu koruyabilmek için, başımıza gelen her musibete, başımıza gelen sıkıntılara karşı, Allah'a adanmışçasın, adanan bir er olarak, Herhangi bir musibetten, sıkıntıdan çekinmeden Rabbim var ya o bana yeter demeli. Diğerinde ise arkadaşlar donanımlı olmalı. O bedeviyle İbrahim Etem'deki geçen konu gibi. Diğer mevzuda ise davetçi kimliğimizi kuşanmalı. Tebessümlü olmalı. İnsanlara karşı güler yüzlü olmalı. Fecrenin dediği gibi selamı yaymalı, selamlaşmalı. Ve selamın da çok büyük nimeti var arkadaşlar. Bunları da kaçırmayalım inşallah. Siz selam verin. Ve o zaman karşılığını göreceksiniz. Size bir davet örneğiyle göstereyim. Ee, İsfani'nin bir sorusu vardı davetle ilgili de. Ben onu neredeydi onu bakıyorum. Evet, davet nasıl olmalı ile alakalıydı Allah razı olsun şimdi bakın kardeşler size ben e, belli kesitlerden örnek vererek hani bizzat yaşanmış olaylar açısından söylüyorum bunu çoğaltacağız inşallah davetle alakalı şimdi e, mesela diyelim ki bizim mahallede Fikirtepe'deyken diyelim mahallede her mahallenin e, sizin oralarda da vardır elbet Her sokağın başında bir grup genç öbekleşmiştir. O mahallenin çocukları derler onlara. Grup orada öbekleşir. Serseriler, serseriler, işte hapçılar, hapçınlar, tinerciler, tinerzler. Zenginler farklı bir ortamda. Herkesin bir ortamı var. Şimdi bakıyorsun işte çok böyle psikopat olan gençler var gece akşam karanlık onlar öbekleşmişler orada onlar orada öbekleşmişler ee, bu gençleri siz tebliğ edeceksiniz şimdi kafaya koymanız lazım ben bu gençleri tebliğ edeceğim nasıl yapacağım şimdi nasıl edeceğim ben bu gençleri bunlar kendi aralarında gırgır gır şamataları o biçim şimdi başlarsın kurgulamaya. Önce davetçi kendisini hedefe robot gibi kilitlemeli arkadaşlar. Hani füzenin mekanizması kilitlendiği zaman bir yere hedefine kilitlendiği zaman hedef nereye giderse gitsin o füze onu vurur ya siz de onu vurmalısınız. Bir kere kendinizi hedefleyeceksiniz. Mekanizmanızı sağlam tutacaksınız. Diyeceksiniz ki ben buraya odaklandım. Ve inatçı olacaksınız. Keskin zeka olmanız lazım. İnatçı ve keskin zeka. Kıvrak zeka. Anında üretebileceksiniz. Dedik ki, şimdi bu gençler beni arasına almazlar. O zaman şöyle yapalım. Kafada kurguluyorsunuz. Ben nasıl olsa bu yolu her akşam gidiyorum. Bir akşam geçerken önce selamun aleyküm deyim. Bakalım karşılık var mı? İçlerinden kimse selamını alacak mı diye düşünüyorsunuz. Çünkü hepsi serseri. Adamların belden aşağı konuşmaları başka bir şey yok. Diyorsun ki eğer içlerinden biri selam almazsa o zaman bunlar tamamen katı bir şekildeler. Bunlara farklı bir yöntem deneyeceğim diyorsunuz. Neyse ilk akşam geçerken selamun aleyküm arkadaşlar diyorsun hemen birkaç tanesi aleyküm selam diyor Yollar, anlar kendi kırgınla devam ediyor tamam diyorsun selamı aldılar ilk iş ulaştım ikinci gün tekrar o yoldan geçerken bizzat o yoldan geçmeni eğer geçmeyeceksen gene o yoldan geçeceksin ikinci gün nasıl olsa her akşam o yolu tercih etmek zorundasın ikinci gün geçerken gene selam aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz aleyküm falan eğer surat ekşitiliyorsa geçersiniz hiçbir şey demezsiniz sadece iyiyiz derlerse bakarsınız zarf atarsınız böyle iz falan dediklerinde karşılık gelecektir Siz nasıl, sen nasılsın falan veya siz nasılsınız onlar tabi siz, siz kullanmazlar sen kullanırlar gelende ve hacı abi sen nasılsın iyi misin falan gibisinden eğer karşılık geldiyse siz o zaman hemen tebliğe odaklanın arkadaşlar Rabbime hamdolsun iyiyim zaten sizi simanızdan sizi anlamışlardır onlar onlar notunu vermişlerdir siz o anda eğer daveti, davetçiyseniz o anda hemen çok kısa ama çok uzatmadan çünkü onların daha kendi aralarında konuşacakları gırgır şamataları var çok uzatmadan çok bunaltmadan adamları da kendinizden soğutmadan bunların kalplerine girmek zordur arkadaşlar. Özlü kısa sözler söyleyerek onları kafalarına soru işareti bırakarak kafalarında bir boşluğu oluşturarak çekip gitmelisiniz. O anda gece ise bakın ne güzel gece sabah olacak birazdan işte veyahut da sabah hemen yerden gökten keyni ayetten bir iki örnek verin çok dallandırıp budaklandırmayın birkaç örnekle oradan sıyrılın gidin insanlarla hoşnut muhabbet ederek hadi arkadaşlar bana iyi akşamlar size benim gitmem lazım diyerek sonrakinde ise tekrar o yolda beraber giderken geleceğim hocam ben bu mevzuyu başka anlatacağım. Oraya geleceğim. Tekrar oraya giderken yanınıza mutlaka bir şeyler alın. Meyve sebze gibi. Arkadaşlar işte gelirken bunları aldım. İşte beraber yiyelim, içelim gibisinden, beraber gelelim eve giderken işte siz de almaz mısınız gibi. Onların gönüllerini kazanın. Onların gönlünü kazandıktan sonra zaten gerisi gelir arkadaşlar zaten gerisi gelir. Ondan sonra onlar çözülmeye başlarlar. Orada Hacı abiye sorular sorarlar ederler eylerler Allah'ın izniyle o bulur yolunu. Bak kardeşim İsfani kardeşim ne davet etmeli derken sen de hepimizde bunu iyi bilmeliyiz ki iyi okuyor, okuyanlar da iyi bilir ki her peygamber kendi toplumunun kendi kavminin özellikleri üzerine gelmiştir. Kimi tartıya men etmiştir. Bakın, tartı, kimi tartıdan, kimi neden işte ee, livata yapan toplulukta, kimisine imtihan olarak deveyi gelmiştir, kimisine farklı ortam gelmiştir. Ama her peygamber bulunduğu çehrenin toplumun özelliklerine göre tebliğini yapmıştır. Eğer siz bulunduğunuz toplumun özelliği, anlayabileceği seviye, kavrayabileceği iş, eğer siz bu insanları bulundukları ortamda neyi kavrayabiliyorsa, bir bedeviye kalkıp ilmi bir şey anlatırsanız, bedevi sıkarsınız, hiçbir şey anlamaz. Bedeviye anlatabileceğiniz şey onunla beraber özdeşmiş şeyler olmalı adam dağdan, bayırdan, attan işte ottan, böcekten anlıyorsa siz kalkıp bu adama ilmi, entelektel bilginizi aktaramazsınız. Ona tebliğ yapamazsınız, daveti sunamazsınız. Eğer siz bir kafir bir toplulukla beraberken onlara da kalkıp ibadeti, namazı anlatamazsınız. Çünkü adam ibadetten namazdan önce adam uluhiyeti ve rububiyeti bilmiyor ki ama sen her gördüğün kişiye hadi gel sana tebliğ edeceğim önce neye tebliğ edeceğiz önce neye davet edeceğiz şimdi hepimizin takıldığı konu bu önce neye davet edeceğiz şimdi adam diyelim ki namaz kılsa bile davet edeceğiz ama neye davet edeceğiz sen müşriksin kardeşim niye e sen işte sisteme oy veriyor mu sen şunu yapıyor mu sen bunu yapıyor mu o zaman sen kafirsin Arkadaşlar Davetçi Dediğim gibi davet ettiği meselenin Her şeyine bakar İnceler Ben Şahsım adına söylüyorum Enaniyetten Allah'a sığınmak adına Karşımdaki şahsın Psikolojisini önce çözmeye çalışırım Bu adamı Tartmadan asla Davetimi sunmam Asla halleşirim onun nelerden hoşlandığını anlamaya çalışırım eğer onunla benim işim varsa beraber olacaksam ama kısa tebliğler ayrı bir şey onunla beraberlik birlikteliğim olacaksa onu, onu önce iyice bir süzerim psikolojisini anlarım kavrarım nasıl ne demek istediğini anlamaya çalışırım çünkü onun psikolojisini çözmeden o işi yapamazsınız baktım ki adam hetken bunalım kafayı tırlatmış adam adamın önce o bunalımlarına sıyırılman lazım, vesveselerinden kurtulması için uğraşman lazım ama sen her gördüğüne Allah'ın hükmünü anlatırsan uluhiyeti, velayet fıkhını anlatırsan adam velayet ile ilgili zaten bilmiyor ki Darül Harp, Darül İslam anlatırsan adam ne anlattığını bir kere anlamıyor ki, adam o kavramlardan çok uzak, çok çok uzak benim akraba var kızcağız tarikatçı bu kız tarikata katılmış bizim tevhid ehli de bir müslüman abimiz var Allah razı olsun kendisinden diyelim kızcağız böyle baktı ki başörtülü namazlı ibadetli İkisi de akrabamız bizim hacı abi de yaşlı baş, yani bizden büyük kızcağıza tutmuş işte Tevhid işte Ziyahattin El Kudsi'nin kitapları vermiş eline şimdi kız bana diyor ki Kadir abi diyor işte diyor Haruna abi benim bu kitapları verdi ben hiçbir şey anlamıyorum ki bu ne anlatıyor ya Ben diyor şeyhim diyor falanca Mustafa Efendi diyor ben bunlar hiçbir şey anlamıyorum diyor ne anlattı bu bana? Diyor. hiç Sıkıldım diyor ya attım kitapları. Ne biçim kitaplar onlar diyor. Cık. Ya sen şimdi kere yeğenini çözmüş olsan ya bu kızcağızın alabileceği şey fazla yok. Bu ufaktan işlemeli. Ufak ufak bina edersen o zaman kazançlı olursun. Bizimkiler çok acelecidir. Arkadaşlarımız çok aceleci. Davetçi arkadaşlar o kadar aceleci ki Karşındaki muhatabına işleme işlet yani iş, bir etamin veyahut da bir örgü işler gibi böyle gözünü nurunu nasıl geceleri kızar böyle çeyiz dizen kızar ne yaparlar geceleri sabahlara kadar uyumazlar el işi yaparlar. Ondan sonra bir eser ortaya koyduklarında ne yaparlar evlendikleri zaman gittikleri yerde onu sergilerler eserlerini değil mi genelde odur Eş, işte eşin tarafında kim varsa onlara gönderirler hepsi de biter ama bakın siz tebliğci olarak karşı tarafa üzerine bina ederek işleyerek yani nakışınızı işleyerek yüklemelisiniz eğer siz bunu yapmazsanız e, bu sefer ne oldu birinci basamaktan 10. basamağı atlattınız tepetaklak döndü karşı taraftaki hiçbir şey anlamadı nefret etti İslam'dan soğudu gitti onun için genelde bizim hastalığımız şu hocam, genelde hastalığımız şu, özellikle bizim e, Selefi kardeşler kusura bakmasınlar, hemen ilk etapta arkadaş böyle olmaz, hemen daveti ne yapacağız? Şirk ve İslam üzere. Ya bırak adam namaz kılıyor, daha yeni yeni İslam'a girmiş, e sen buna yani yeni yeni eklemen gerekiyor sonradan ekle devamını üzerine koy adamı kavradığı kadar koy bizim buraya geliyor selef arkadaşlardan müşterilere bak kafir ötekine müşrik ötekine putçu ötekine ya kardeşim biletçi misin sen istasyon şefi misin bilet mi kesiyorsun herkese bu cennet bu cehennem bu kafir bu müşrik yani bırak adamı daha dinlemeden adama müşriklik yaftası vurdun adamı kafir ettin adamı müşrik ettin yani insanları bu kadar töhmet altında tutmayalım tebliğci davetçi adam akıllı davet eder davet metodolojisini bilmiyorsan davet metodunu bilmiyorsak e, o zaman bunu davet ede ede öğreneceğiz Yoksa öteki türlü daveti olmaz yani. Otobüste gidiyorsun. Farklı bir ortam. Hemen orada sorarsın. İşte yanından saatiniz kaç. Veyahut da işte havadan sudan filandan filandan girersiniz davetini edersiniz. Bakarsınız karşı taraftaki nasıl durum. Ama sen orada bile kalkar sen oradakileri kalkar, işte şu grup bu grup diye ayır derlersen tabii ki başına gelecek öyle olur yani. Evet. Mesela özü de bu yani. Biz davetçiler adam akıllı davet etmeliyiz. Sorabilirsin kıyamın nisanı. Zaten toparlandı. Şu an soru bahsindeyiz. Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Of Allah. Evet soruları alayım arkadaşlar. Sorularınızı alabiliriz. İsmail'e senin soruna cevap oldu mu kardeş? Daveti anlattınız ama davet anlatmadınız, değil mi? yorum. Tamam peki sana ben sormalım. Sen o arada Kıyam Nisan ya yaz kardeşim. karıştınız ya ne oldu anlamadım ki şimdi şimdi önce İspani sen söyle abim. Ee, senin mesele yarım kaldı evet evet Hani sen yazıyordun şimdi asap sonra yazar. Sen söyle abi. Evet. Doğru diyorsun Evet Yani Allah razı olsun. Yani aynı şeyi söylüyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Zaten Allah Resulü diyor ya Aleyhisselam kişinin anlamayacağı dilde konuşmanız onun için nedir diyor. <gülüyor> Arapça zaten kutsalmak yanlış bir şey yani Arapçayı kutsamak yanlış ama Arapça öğrenip de Kur'an ne diyoru öğrenmek ayrı bir şey yani. Şimdi söylediklerin bezmiyle aynı örtüşüyor aynı şekilde hani her peygamber kendi toplumu kavmine indiğinde onun sosyal e, şekilleriyle iner yani diyelim ki biz bulunduğumuz mahalle benim bulunduğum mahalleyle senin bulunduğun mahalle bir değil Bağdat ceddesiyle Etiler bir değil, Kabataş bir değil Kadıköy bir değil veyahut Kars'la Tekirdağ bir değil Kars'takilerin e, kültürü, toplumun yön, şekli farklı gidin Edirne, Tekirdağ tarafına gidin çok farklı Tekirdağ tarafında Yemek şey e, su yerine içki içerler adamlar. Adamların işi gücü zaki. Yani şimdi siz o topluma gittinizde ne anlatacaksınız? Adam zaten sarhoş ayş. Adam ki ilahtan rabbden bahsedeceksin. Adam küfür ederse ne yapacaksın? Yani. Allah Resulü'nün bakın şöyle bir şey söyleyeyim Allah Resulü'nün şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim sünnetler de şöyle bir şey ee, Allah Resulü'nün e, bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan sünnetleri var bağlayıcı bizleri bağlayıcı olanlar e, sosyal yapılarla alakalı özellikle peygamberin hal, tavır, duruşu vesaire onlarla alakalı özellikle ve kişisel ibadetlerle alakalı bize teşvik ettiği şeylerle alakalı bir de peygamberin olarak bilerek sürekli hurmayla açılmasını tavsiye ediyorsa ha o zaman vardır bir hikmeti deyip hurmayla açmak gerekir bu sünnettir ama peygamberimiz işte toplum o toplum Mekke toplumu diyelim ki sarık sarıyorlar işte entari giyiyorlar beyaz giyiyorlar entari giyiyorlar A bize sünnet diye kalkar hepimiz toplum olarak beyaz giyinip entari işte sarık aynı şekilde sararsak bu sünnet olmaz yani bu sünnetten çıkar arkadaşlar işte Mekke'de Ebu Leheb de sarıklıydı Peygamberimiz de sarıklıydı. Ebu Leheb de sarığını bir karış arkadan sarkıtırdı. Peygamberimiz Ebu Leheb ve müşrikler öyle yapınca o da beline kadar sarığını sarkıtırdı. Başını. Ee, diğer türlü de ama yani o toplum içerisindeki adet örfler vardı. Ama diyelim ki İstanbul'da farklı bir adetler var. Şimdi kalkıp mesela Hayrettin Karaman'ın Kitabında var Resulullah Aleyhisselam'ın bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan sünnetleri diye yani beşeri kendisiyle alakalı veyahut o toplumun o yörenin öf ve adetleriyle alakalı sünnetleri ama bizde öyle bir hal olmuş ki her Allah Resulü ne yaptıysa aynısını fiili olarak yapmaya çalışıyoruz ha bu sevgidendir ama bunu kutsamayalım yani sevgidendir ama bunu kutsayıp da her hareketinde bu vardır bu vardır mutlaka vardır dersek yanlış yapmış oluruz yani Allah'ım ya, Rabbim ya. Şuraya bak ya. İşte bu bu kafayla yol gideceğiz ya. Bu kafayla yol yürünecek yani. Cübbesi kısa diye. Yani suyun suyu çıkmış yani. Evet. Ee, İspanyol İsmail kardeşim bu görüş senin görüşün yani bu konuda e, senin araştırmaların, senin yorumun, yaklaşımın böyle ama e, benimki tam isabet seninkiyle aynı değil yani onu da söyleyeyim e, çünkü e, farklılıklar var bizim yaklaşımımızda ama şunda, şunda seninle hemfikirim mesela peygamberi anlamak yerine peygamberi böyle takip etmeye gidiliyor. Peygamberin ayak iziyle uğraşılacağına peygamberin yol izini takip edilmiyor. Bunlar da hem fikirim yani böyle işte tuzla, işte yemekle, şundan, bundan bunlarla uğraşarak aslı tamam bunlar uğraşılsın, bunlar yapılsın ama bunlarla uğraşarak da esas olanı da e, gözden kaçırmamak gerekiyor. Esas olan da pratikler açısından önemli olan da Kur'an'ın aslıyla koruma ve o şekilde de yeryüzüne bakabilme yani. Eğer pratik sünnet olarak Resulullah'ın hayatını da görürsek Kur'an, çünkü o Kur'andır, yürüyen Kur'andır. Yani o zaman anlamış oluruz. Yoksa ben bu konuda e, birebir seninle aynı düşünmüyorum kardeşim yani. Evet, eee olsa hakkını helal et ya. Şu kıyamın nisanın vakti yok. O sorusunu tamam. sorsun. sorsun. Onusa sen devam et abi. Kıyamın nisanı bekliyorum abi. Her şeyden önce bizler kardeşiz. Bizler Allahu Teala kardeş ilan etmiş. Bizler hangi gruplar olursak olalım kardeşiz son sonuçta. Evet sor kardeşim. Ee, İspani bu kardeşimiz Almanya'da yaşıyor Almanya'da yaşadığı için öyle diyor diyor sana şimdi ayetleri ayetleri aslında böyle tekeli altına almak gibi Allah göstermesin öyle bir yanılgıya düşmeyelim de hani cahiller onları iliştiğinde onlar selam size derler ve çeker giderler ya yani ben tabi kıyas olsun diye demiyorum demek istemiyorum dilim varmıyor da Estağfurullah. Onu da tebessümle yapmadı öyle o şekilde o da yanlış yani. Hani iyi niyetinden tebessüm kafirimiz kafir deyip dikkat et. O Çünkü çok dikkat edilecek sözler bunlar. Fakat ee, şimdi böyle diyorum ya suyunun suyu çıkmış yani bu işlerin. Şimdi önüne gelen herkes hurum yapıyor arkadaşlar. Ayeti, hadisi nereye alıyorsa oraya cımmızlıyor. Nereye istiyorsa oraya kopyalayıp yapıştırıyor diyor ki işte bu ayet diyor kafası şimdi basmıyor ya bu ayet bunu kastediyor tamam o o toplum olmuştiktir bundan bahsediyor tam orası da kafirdir adam diyor ki işte e, Facebook'ta diyor yazışma var şey Facebook'a giriyor mesela selfie'den e Facebook'ta girerken diyor sözleşme var diyor e sen o sözleşmeyi kabul ettin kimin sözleşme bu bu sözleşme Amerikanın sözleşmesi e e o zaman diyor sen kabul ettiğine döne sen kafirsin diyor. Bakın forumlara girin, üye oluyorsunuz ya forumlara. Forumlarda eğer üyelik yaptığınız forumların bazılarında İngilizce yazı yazar. Ben onun tercümesine, Google'dan tercümesine bakmıştım ne demek istiyor bu yazılar. Aynen şöyle, Amerika yasasına göre diyor tercümesi böyle. Amerika yasasına, Amerika Birleşik Devletleri işte yasasına, şu şu yasasına göre diyor, işte şunu şunu şunu işte şu içeren konuları yapmayacağım diyor. Şimdi bu arkadaş üye olacak. İslam'ın bir forum, forum yeni kurulmuş ve her forumda da bu var. Şimdi bu arkadaş ne yapacak? Ya forumdaki Müslümanlar arasında girecek, o o onayı yapması lazım o onay butonuna basması lazım ya da hiç girmeyecek bunlar işte bunu yaparsam müşriklerle beraber olurum diye e şimdi ne yapacak bu vatandaş size soruyorum ne yapması lazım yani üye olmaması lazım halbuki o sitenin yöneticileri şunu bilmiyorlar yani bazıları kalkıp orada sözleşmeyi üyelik sözleşmesini düzeltmeleri lazım. Yani herifler bunu yapmışsa onu oradan çıkar yap. Arkadaşlar yani kafirlik veya küfür üzere olmak farklı bir olay. İnsan tabii ki en ufak bir galiz bir söz söyler kafir olur. Allah muhafaza edesin. Ama biz yani el fazlığı küfür dediğimiz o küfür sözlere dikkat ederek biz işte bulunduğumuz topluluktaki arkadaşlarımızı işte sen falanca yere gidiyorsun kafirsin. İşte derneğe üye misin? Kafirsin. İşte dernekte sizin ne yapıyorsunuz? İşte anayasasının ne bileyim ne maddesine göre onaylıyorsunuz. Kafirsin. İşte şunu yapıyorsun kafirsin. Yani biz bundan uzak duracağız arkadaşlar. Selam sana deyip yolumuza devam edeceğiz. Selefi veyahut da bu tür kafaları mesela diyelim ki Odaklanmış ben selefi takıntısına çıkayım, kafaları odaklanmış diyeyim. Hangi grup olursa olsun, kardeşlerini müşrik eden veya kardeşlerini en ufak şeyde sen müşriksin diyen, toplukla beraber dikkat edin. Falanca tarikatın elemanlarına bakıyorsunuz, kot pantolon giyen kafirdir diyor. A diyorsan kot pantolon mu giyiyorsun diye ee, E diyorsun Ese kafirsin di, dikkat et tövbe et diyor koptan tolana kafir olan hesap ben bu işin içine yani yani meseleye bakarken böyle salt yani böyle daraltılmış her şeyle böyle gözlaştırılmış o şekilde yapmayalım arkadaşlar ya Evet. yani biz meseleye bakarken insanları böyle işte diyorum ya davetçi davet ettiği toplumun özelliklerini yakalayarak davet eder ama bu öyle kalkıp her önüne gelene sen müşriksin dersen o zaman dünyada kimse kalmaz ki ya. yani şuraya bak bakın ...hep örneğini vermiştirim... ...bizim... ...arkadaşlardan... ...kitaptan mı arkadaşlarla da... ...duymuştum... ...adam böyle... ...işte kitapları okuyor... ...okuyor, okuyor, okuyor... ...diyor ki okumuş... ...selefi bu kendisi... ...okumuş, okumuş... ...diyor ki... ...kitapları birçoğunu okudum... ...baktım ki herkes müşrik olmuş herkes müşrik olmuş, yazarlar, çizerler herkes müşrik olmuş. Sadece kala kala geriye diyor, Seyit Kutup'la kendimi gördüm diyor. Ama Seyit Kutup'ta da yamukluklar görüyorum diyor. İşte görüyor musunuz arkadaşlar? Gelilen sonuçta nokta buradır yani. Kendini muktedir görme, kendini farklılaştırma. Sonuçta gelilen nokta enaniyet putu. Başka bir şey olmuyor arkadaşlar. Bize düşen ne? Bize düşen bir davetçi olarak güzel tebliğimizi yapabilmek. Küçük çocuğa bile çocuğun anlayabileceği şekilde. Peygamber Efendimiz öyle yapmamış mı? Enes bin Mali'ye tebliğ ederken farklı bir tebliğ. Hazreti Ali'yi anlatırken bile farklı bir anlatım. Diğerini Ebu anlatırken farklı bir anlatım. Onların algılayabileceği anlayabileceği şekilde yapmamış mı? E o zaman bize düşen ne arkadaşlar yani? Niye kardeşlerimize dünyayı dar ediyoruz ki? Neden Müslümanları kafir ilan ediyoruz ki? Elimize ne geçecek yani? Elimize hiçbir şey geçmez arkadaşlar. Evet kıyam sorunu cevap olduysa devam edelim. İstiyorsanız kardeşler Kısa bir dua edelim Kısa bir dua edelim Soruları e, Olan arkadaşlar da varsa Devam etsinler Dersi bitirelim bizde Tamam inşallah arkadaşlar Amin Allahümme inna audike min ilmin la yenfev ve min kalbi la yakşev ve min nefsin la teşbev ve min duain la yusmev Allahüm faydası olmayan ilimden korkmayan kalpten doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığındım Ya Rabbi sen bizleri yolundan ayırma sen bizleri yolundan ayırma Sen bizleri muvahitlerin olarak katına al Ya Rabbi Bizler Yalnız ve yalnız sana ibadet edip Senden yardım dileyenleriz Ne olur sen Bizleri bu şekilde kaymeyle Hayatlarımızda bu şekilde Sonlandır Allah'ım Yeryüzü müşrikleri Ne kadar toplanırlarsa Toplansınlar İsterse bütün orduları toplasınlar Ama tek bir neferimiz dahi Onlara boyun eğdirme Ya Rabbi Yeryüzünde kirletilmiş Yeryüzü kirletilerek Birçok toplum pesada uğratılmış Allah'ım Sen bizleri Kalebe çaldır O müşrikler topluluğunu yerle bir etmeyi bize lütfeyle Suriye'de Meyrut'ta, Filistin'de, Gazze'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Türkmenistan'da, ve ismini saymadığımız Myanmar'da, ve çeşitli bölgelerimizde mağdur olan ve ezilenlere yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen onların yardımcısı ol Onların intikamını almaya bizleri memur eyle Onların intikamını almaya bizlere memur eyle Yeryüzünü fesata boğanlara karşı bizleri memur eyle Bizleri memur eyle ki Trencimizi artırarak Kinlerimizi artırarak Kılıçlarımızı bilevleyerek Ya Rabbi onları yerle bir edip saraylarını başlarını yıkmayı lütfeyle o bombalarını yerle bir edip onların başına devirmeyi lütfeyle Allah'ım yeryüzünü ifsad eden bu sultanları bu komutanlarını Allah'ım eğer hidayet buluyorlarsa hidayet ile, hidayet bulmuyorlarsa şayet en küçük neferlerimiz dahi kalsa o, onları onların üzerine salmayı lütfeyle sen intikam alansın İntikamına bizi memur eyle ya Rabbi Allah'ım sen şefkat ve merhamet Rabbisin ya Rabbi şefkat ve merhametinle toplumların her türlü insanına vesile olmayı bize lütfeyle biz gaf ve reca diliyoruz o iki arasında bize bu lütfu ver ya Rabbi Amin. Amin. Amin. Anamıza, babamıza, ailemize, ümmete güzellikler ve kalbimizi ve gönlümüzü sen rızanla kabul buyur. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salat.